''Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan.'' dedi. Eee Abdullah, rüya görmek istiyordum, gördün işte. Şimdi Resulullah'a sorabilirsin. Namazlarımı kılıyorum. Gün içinde de nafileler kılmaya çalışıyorum. Bu olsa olsa gece namazıdır. Teheccüde kalkamadığım günler oluyor. Ya Rabbi, söz veriyorum. Bundan sonra Resulünün yaptığı gibi gece namazlarımı kılacağım.'' Yüzüncü Bölüm Bir Medine akşamıydı. Ensardan bir topluluk Resulullah'ın çevresinde oturmuş sohbet ediyorlardı. Ah, Gördünüz mü? Bir yıldız kaydı. Evet, ben de gördüm. Kuzey tarafından bir yıldız kaydı. Ben görmedim. Yıldız mı kaymış? Evet, ben de gördüm. Hem de bayağı büyük bir yıldız. Sübhanallah. Peygamberimiz bunun üzerine şöyle sordu. Cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz? Allah ve Resulü daha iyisini bilir. Ama biz yıldızların kaymasını bir işaret olarak görürdük. Biz İslam'la tanışmadan önce yıldız kaydığını görünce bu gece büyük bir adam doğdu veya bu gece büyük bir adam öldü derdik. Bazen de kötü bir şeyin gerçekleşeceğine yorardık. Bunun üzerine Rasulullah. Yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi ve ekledi. Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbirleriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır. Ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar. Demek işin aslı böyleymiş. Biz de kendimize göre yorumluyorduk. Hikmetlerini bize açıklayan bir peygamber bahşettiği için Allah'a ne kadar şükretsek azdır Bilmediklerimizi bildiren Bizi cehaletin karanlığından kurtaran Allah'a hamdolsun Ey Allah'ın Resulü Bana beni cehennemden kurtaracak Ve bana cenneti kazandıracak bir şey öğretir misin? Peygamberimiz bu adama şöyle cevap verdi Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et Farz namazı kıl Farz olan zekatı ver Ramazan orucunu tut İnsanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran İnsanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et Demek insanların bana davranmasını istediğim şekilde onlara davranmalıyım Anladım Beni bilgilendirdin Allah senden razı olsun Dediklerine dikkat edeceğim Ya Resulallah Hepimize uyarılarda bulunsan Senin sözlerin tesirli oluyor Öğrendiklerimizi hayata geçiriyoruz. Bizim yol göstericimiz sensin. Bize de tavsiyelerde bulun ey Allah'ın Resulü. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Yedi şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümüm? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi, yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan, salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak, yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak ...dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Allah'ım beni amellerin en güzeline ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzelini ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin. Amin. Amin. Amin. Amin. Bizi doğru yolda. Allah'ım işlerimizdeki aşırılıklarımızı bağışla. Bizi affet. Konuşulanları bulunduğu odadan işiten Hz. Ayşe, peygamberimiz evine döndüğünde ona şöyle bir soru yöneltti. Ya Resulallah, az önce yıldızların kaymasından bahsediyordunuz. Kahinlere haber ulaştıran habercilerden bahsettiniz. İslam öncesi devirde Mekke'de kahinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri bazen gerçek çıkardı. Bu nasıl oluyordu? Peygamberimiz eşinin sorusunu şöyle cevapladı. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna yüz yalan katar. Ha, demek öyle. Ondan bazı şeyleri doğru söyleyebiliyorlar. İnsanlar da buna inanarak geleceği bildiğini sanıyor. Ha, ne büyük cehalet. Gaybı Allah'tan başkası bilebilir mi? <Gülüyor> Resulullah her zamankinden farklı bir vakitte evinden çıkmıştı. Herhangi bir kimseyle buluşma kastı yoktu. Henüz hanesinden dışarı adım atmıştı ki Hazreti Ebu Bekir çıka geldi. Allah Resulü onu görünce şaşırarak buraya niçin geldin Ebu Bekir diye sordu. Sizinle karşılaşma ümidiyle evden çıkmıştım. Şu yaklaşan Ömer değil mi? Evet evet o. Resulullah ona da aynı soruyu yöneltti. Bu vakitte seni buraya getiren nedir ey Ömer? Açlık ey Allah'ın Resulü! Yiyecek bir şeyler bulurum diye evden çıkmıştım. Resulullah'ı evinden çıkaran da aynı sebepti. Günlerdir evlerinde sıcak bir yemek pişmiyor, bulabilirlerse kuru ekmek ve hurmayla açlıklarını gidermeye çalışıyorlardı. Ben de biraz açım diye yanıtladı Hazreti Ömer'i. Ebu Leysem'e mi gitsek? Olabilir. Ensar arasında... ...en çok hurmalığı ve koyunu olan odur. Üstelik misafire ikram etmekten de çok hoşlanır. Buyurun, hoş geldiniz. Selamın aleyküm. Ve aleyküm selam. Ebu'l-Heysem evde miydi? Bize içme suyu getirmeye gitti. O zaman selamımızı söylersin mi? Gideli çok oldu gelmek üzeredir Siz avluda istirahat edin biraz Çok bekletmez gelir Başka bir zaman uğrarız inşallah Allah'ın Resulü evimize gelmiş İçeri girmeden dönüp giderse çok üzülürüz Buyurun lütfen A Ebul Heysem de işte geliyor Bakın uzaktan göründü Yükün ağır yardım edin Allah'ım Bu ne güzel sürpriz Resulullah'la en yakın dostları ziyaretime gelmiş Bugün benden bahtiyarı olamaz Anam babam sana feda olsun ya Resulallah Gelişinizde beni o kadar memnun ettiniz ki anlatamam Buyurun ayakta kalmayın bahçemde güzel gölgelikler var Şuraya şu sergiyi serelim Heh oldu böyle oturun lütfen Eee nasılsınız? Elhamdülillah iyiyiz sen nasılsın? Şükürler olsun ben de iyiyim Evde su bitmiş onu getireyim diye ilerideki kuyuya kadar gitmiştim Bu işlerini yaptırabileceğin bir yardımcın yok mu Ebu Leysen? Şimdilik yok Peygamberimiz ailenin ağzına koyduğun her lokma sadakadır diyor ya Onun ecrini de almış olmayı umuyorum Allah mükafatını bol bol versin Amin Siz biraz soluklanırken ben size hurma getireyim Bu sene şu taraftaki ağaçların meyvesi çok bol ve çok lezzetli oldu bu taraftakilerse nedense iyi ürün vermedi. Size bir hurma salkımı getireyim. Bakalım beğenecek misiniz? İşte burada. Şu salkımda olgunlaşmış hurmalar da var. Tam olgunlaşmamış olanlar da. Bunun üzerine Resulullah, bize hurmanın olgunlarından seçip getirseydin ne iyi olurdu, dedi. Ey Allah'ın Resulü! Olgun olanlarını ve olmayanlarını sizin seçmenizi ve hangisinden arzu ederseniz onu yemenizi istedim Bismillah. Bismillah Allah sana bol ürün ihsan etsin çok lezzetliymiş Allah razı olsun Afiyet olsun ne demek Kesene bereket Siz beni üç şerefli misafirle onurlandırdınız bu ne ki daha bir koyun keseceğim Peygamber Efendimiz ebul Heysem'in bir koyun kesmek niyetiyle eline bıçağı aldığını görünce Sakın sağmal olanlarına dokunma buyurdu Tabi arzu ettiğiniz gibi birini keseceğim İşte oldu buharı üstünde süt veren hayvanlardan biri değil endişelenmeyin Sizin bu konudaki hassasiyetinizi biliyorum İnşallah lezzetlidir. Heh. Bu da yeni getirdiğim su. Bu kuyunun suyu hem serin hem de tatlıdır. Afiyet şifa olsun. Hadi buyurun. Allah senden razı olsun. Nasıl makbule geçti bilemezsin. Evet. Kaç gündür sıcak bir yemek nasip olmamıştı, öyleysem. Allah bize ikram ettiklerinin daha iyisiyle seni rızıklandırsın. Afiyet olsun. Dedim ya bugün benden bahtiyar yok. Benim sofram hiç bu kadar güzel misafirleri ağırlamamıştı. Her zaman beklerim. Eksik olma. Hı. Allah razı olsun. Günlerdir doğru düzgün bir şey yemeyen peygamberimiz de bu yemekten ve Ebul Heysem'in cömertliğinden hoşnut kalmıştı. Onun hakkında hayır dua ettikten sonra arkadaşlarının şahsında ümmetine şöyle bir uyarıda bulundu. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin olsun ki, bu nimetlerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceksiniz. Serin gölge, leziz hurma ve soğuk su. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.